Resulullah'ın bir nazarı muhabbetine orarsan ebedi saadeti kazandın demektir. Bir daha söylüyoruz. Resulullah'ın bir nazarı muhabbetine, Peygamber'in sevgiyle bir bakışına orarsan ebedi saadeti kazandın. Hz. Muhammed Mustafa'nın. Çünkü Allah okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sizin en enfesiniz size geldi. En güzeliniz, cinsinizden en enfesiniz size geldi. Sizin üzerinize rahim ve ra'uf diyor Allah. Kendi ismaları vermiş Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme. 18 bin aleme rahmettir. Kafirin bulduğu bir lokma ekmek, bir yudumsu Hz. Muhammed törmetinedir. Onun merhamet kanatları altına girmiştir. Onun için Allah kafirde mahrum etmez. Sana ve bana ne müjde ki Hz. Muhammed gibi peygamber ümmet olduk. Allah'a kasem ederim ki üllazim peygamberler dahi Hz. Muhammed'e ümmet olmayı Allah'tan temenni etmişlerdir. Bu kadar lütf kerem bize ihsan ina etmiştir. Fakat kıymetini bilmiyoruz bu nimetin. Efendiler, bu nimetin kıymetini bilmiyoruz. Kıymeti bilinmeyen nimetler insanın elinden alınır. İster maddi, ister manevi. Bak ne konuşuyorum, kulağını benden yana ver. Allah sana bir nimet verdi, kıymetini bilmedin mi, ister bu nimet maddi, ister manevi olsun. Allah insanın eline alır bu nimeti. En büyük nimetullah Hz. Muhammed Mustafa'dır.